Merhaba. Avrupa Birliği'nde orkinos ve kılıç balığı gibi göçmen balıklarının avlanmasında akıntı ağı kullanılması yasaklanmış durumda. Ancak bu ağlar deniz ekosisteminde yol açtıkları tahribat sebebiyle kaygı yaratmayı sürdürüyor. Akıntı ağlarına avlanan balıkların yanı sıra kaplumbağa ve yunus gibi diğer deniz canlıları da takılabiliyor. Çevreciler akıntı ağlarını ölüm duvarı olarak adlandırıyor. Avrupa Komisyonu'nun denizcilikten sorumlu üyesi Maria Damanaki, Akıntı ağı balık avlamak deniz yaşamını yok ediyor, denizleri tehlikeye atıyor ve sürdürülebilir balıkçılığı tehdit ediyor dedi. Komisyon balıkçı teknelerinin geniş alanlara dağılmış olmaları sayesinde denetimden kaçabildiğini söylüyor. Damanaki bu uygulamayı tamamen ortadan kaldırmanın yolu yoruma yer bırakmayacak açık kurallar koymaktan geçiyor. Olası yasal boşlukları kapatmalı, kontrolleri ve ulusal kurumları da uygulamalarını basitleştirmeliyiz, dedi. Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası, balıkçılık faaliyetlerinin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerini minimize etmeyi ve istem dışı avları azaltmayı hedefliyor. Komisyon Akıntı Ağı yasağına destek olmak için Avrupa Deniz Balıkçılığı Fonunu kullanabileceklerini söyledi. Doğal Yaşamı Koruma Örgütü Oceana, yasağın akıntı ağ kullanmalarının çevreye önemli bir zararı yol açmadığı, küçük ölçekli balıkçılara zarar verebileceğini söyledi. Komisyon geçtiğimiz yılın Nisan ayında akıntı ağlarının küçük ölçekli kullanımına ilişkin Avrupa Birliği kurallarının gözden geçirilmesi için bir yol haritası ve iki araştırma hazırlamıştı. Komisyon yasağın 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girmesini planlıyor. Yasağın öncelikle Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği hükümetlerinde onaylanması gerekiyor. Yenice Şıhlar Köyü sakinleri yerleşim yerinin yakınında kurulan taş ocağının kapatılması için açlık grevini sürdürüyor. Bolu Çevre Platformu üyeleri de köylülere destek olmak için ilçeye geldi. İlçede başlatılan imza kampanyasına destek veren platform üyeleri daha sonra Yenice Şıhlar Köyü'ne gitti taş ocağına yürüyen grup "Yeni köy halkı yalnız değildir direne direne kazanacağız kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz suyuna köyüne doğana sahip çık sloganları attı. Grup Soma'daki faciada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunduktan sonra eylemini sonlandırdı. Antalya Manavgat'ta Gündoğmuş ve Akseki ilçeleri arasında yer alan Çengerçayı üzerinde toplam kurulu gücü 20 MW olan ve Kanyon Yenilenebilir Enerji Üretim Ticaret AŞ tarafından Yapılıp işletilmesi planlanan Çenger 1-2-3 Regülatörleri ve Hidroelektrik Santrali Projesi için çet toplantısı yapılmak istendi. Ancak yöre halkı toplantı salonu önünde toplanarak HES'i istemediğini dile getirdi. Toplantıya katılmak için değil, protesto etmek için geldiklerini söyleyen köylüler tutanağa halkın katılmadığını ve toplantının yapılmadığının yazılmasını istedi. A platformdan Hediye Gündüz'ün verdiği bilgiye göre bakanlık temsilcilerinin Tutanağa böyle yazamayacağını söylemesi üzerine protestolar yükselince bakanlık temsilcileri salona tek başlarına girdi. Tutanağa toplantı saatinde toplantı yerinde bulunmuş olup toplantıya halk katılımı sağlamamış Bilgilenmek istenmemiştir toplantısı esnasında toplantı yeri önünde kalabalık hak grubu tarafından protesto gösterileri yapılmıştır yazıldı. Ardından köylüler tutanağın kopyasını almak istediklerinde bakanlık yetkilileri vermek istemedi. Sonunda tutanakta imzası bulunan jandarma tutanağın bir kopyasını köylülere verdi. Çenger çevre koruma altında olan dağ keçisinin üreme alanı ve yaşam alanı keklik, tavşan, kurt, güvercin, şahin, doğan ve atmacanın da yaşam merkezi olduğunu çoğu yoğun kısılçam ormanlarıyla kaplı ekosistem zenginliğinde yüzlerce bitki topluluğu bulunduğu bildiriliyor. Şu ana kadar açıklanan bilgilerde 284 insanın ölümüne neden olan Soma faciasındaki işletme sahibi Soma Holding'in Japon-Fransız ortaklığı ile yapılacak Sinop Santrali'nde Alt taşeronuna talip olduğu iddia edildi. T24.com.tr'nin haberine göre Soma'daki maden ocağında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı ve birçok ihmallerin bulunduğu öne sürülen Soma Holding'in nükleer de talip olduğu iddiaları sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Gazeteci Ercan Gül... Twitter hesabından yayınladığı mesajda tehlikenin farkında mısınız? Sinop'ta yapılacak nükleer santral inşaatına talip olan firmalardan biri de Soma Holding iddiasında bulundu. Soma Holding yönetim kurulu başkanı Alp Gürkan, Ocak 2013'te ekonomist dergisine yaptığı açıklamada nükleer santralin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti. Gürkan, termik santrallerden daha ileri düzeyde elektrik üretiminin nükleer santraller tarafından yapılabildiğini belirterek Türkiye'nin, en azından enerjisinin %10'unu nükleerden sağlaması gerekirdi. Bütün itiraz edilen maddeleri bilmeme rağmen nükleeri destekliyorum. Bugün dünya üzerinde 500'e yakın nükleer santral var. Fransa elektrik enerjisinin %80'inden fazlasını nükleerden karşılıyor. Nükleer santral Türkiye için kaçınılmaz ifadelerini kullanmıştı. Soma Holding yönetim kurulu başkanı. Nükleersiz, kömürsüz, yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.